Allah'tan rızık istiyoruz. Allah'a emanet oluyoruz. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. ve izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın Allah'ın Diğeri Risalet olmak üzere iki önemli esası var. Geçen dersimizde son gördüğümüz ayet-i kerimeler Cenab-ı Allah'ın tevhidinin önemini ve akli bakımdan da şer'i bakımdan da onun tevhid edilmesinin zorunlu olduğunu gösteren ayet-i kerimeler görmüştük. Bugünkü dersimizin de birinci ayeti yani Enbiya Suresinin 25. ayeti bir taraftan Risaleti tespit ediyor. Diğer taraftan dinin en önemli esası, başı olan Kelime-i Tevhidi daha doğrusu Tevhidi ispat ediyor, ortaya koyuyor. O bakımdan bir kimsenin ilahi dine girebilmesi de la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demesine bağlıdır. Bu akidenin bu dinin içerisinde kalması da La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ı Nakzedecek Onunla Taban tabana çelişecek Zıtlaşacak Herhangi bir inanç Veya bir tutuma Girmemesine bağlıdır Onun için Tevhid Ve Risalet Kur'an-ı Kerim'de ve bilhassa da Bu surede Sık sık karşımıza çıkarsın çünkü dinin bütün binası bu temel üzerinde yükselir. Bu temel doğru ve sağlam kurulmazsa binanın diğer esasları veya yapının diğer kısımları da ne olmaz? Doğru ve sağlam bir şekilde kurulmaz ve yükselmez. İşte 25. ayet-i kerime bu iki esası ve bu iki esasın neticesini, belirtiyor. Yani tevhidi ve risaleti kabul ettik. Böyle bir akidemiz şekillendi. Bundan sonra ne yapacağız? Çok özlü, çok veciz bir ifade ile 25. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah bize bunu anlatıyor. Diyor ki Estaizu billah ve me erselne ...min qablike min rasûlin illâ nûhî ileyhî ennehu lâ ilâhe illâ ene fe'budûn. Senden önce gönderdiğimiz her bir rasûle mutlaka Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur, benden başka yani... Hiçbir ilah yoktur. O halde yalnız bana ibadet ediniz. Bu ayet-i kerimede tevhid iki yerde vurgulanıyor. Risalet bir defa vurgulanıyor ve tevhid ve risalete itikad etmenin neticesinde ortaya çıkması gereken amel de bir defa dile getiriliyor buradaki surenin ayetin başındaki ve ma arsalna biz ne kadar rasul gönderdiysek buradaki biz Cenab-ı Allah'ın kendisini tazim etmek üzere risalet vazifesini bütün peygamberlere verenin kendisi olduğunu anlatmaktadır Dolayısıyla ondan başka bir Risalet veren, Rasul gönderen kimse yoktur. İşte burada Tevhid, surenin e, surenin demişim, ayetin hemen başından ne yapılmıştır? Dikkat çekilmiştir, uyarılmıştır. Ondan sonra Muhammed Aleyhisselatü Selam'ın Risaletine bütün peygamberlerin Risaleti mevzubahis edilerek, ne yapılmaktadır? Vurgu yapılmaktadır. ma أَرْسَلْنَا min قَبْلِكَ Senden önce Ne kadar Resul gönderdikse Yani biz Seni Resul gönderdiğimiz gibi Çünkü senden önce Resuller gönderdik. Hitabına mazhar olurken Resul olduğu da anlatılmış oluyor. Kur'an-ı Kerim'in Mucizevi anlatımıdır bu. Senden önce ne kadar Rasul gönderdikse mutlaka ona şu hakikati ediyorduk, Şu gerçeği ediyorduk. Buradaki ennehu hakikate işaret. Şu gerçeğe, gerçeği, gerçeği vahyetiyorduk. La ilaha illa ana. Benden başka hiçbir ilah yoktur. Bu da tevhidin bu ayet-i kerimede ikinci defa vurgulanışı. Peki tevhide ve risalete yani kelime-i şehadetin muhtevasına iman etmenin neticesine İlla ana fe'budûn Benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde yalnız bana ibadet ediniz. Bu ayet-i kerime hayatın tamamının hulasasıdır. İfadenizde ise mümin ferdin de mümin ümmetin de anayasasının hulasasıdır, özetidir. <gülüyor> mümin ferd de, ümmet de, müminlerin devleti yapısı, siyasi yapısı da, ahlaki yapısı da, iktisadi yapısı da her bir hususu da bu ayet-i kerimenin muhtevası içerisinde özetlenmiştir, ifade edilmiştir, dile getirilmiştir. İslam tevhid ve risalet esasından iktibas olunmadan oradan kaynak alınmadan oradan çıkarılmadan ortaya konulmuş hiçbir hükmü hiçbir değeri hiçbir ilkeyi asla kabul etmez bunları sadece ve sadece Allah'a ibadet etmeye aykırı bulmakla kalmaz ibadetin üzerinde yükseldiği temel olan tevhid ve risalet akidesine de zıt kabul eder onun için Müslümanın akidesi de ibadeti de yani hayatı da Allahü Teala'nın tayin ve tesbit ettiği Rasulü ile göndermiş olduğu risaletin ortaya koymuş olduğu esaslar çerçevesinde inşa edilir, gerçekleşir, ortaya çıkar. Tıpkı Enam suresinin sonlarında ben iltildiği gibi estağidu billah kul inna salati ve nusuki ve lillahi rabbil 'alamin. la şerike lah ve bizalike umirtu ve ana evveli muslimin de ki benim namazım salat kelimesi hem namaz hem dua manasınadır. İkisi de ibadetin en güzelleridir. En mükemmelleridir. En halisane olması gerekenlerdir. Benim namazım nüsük özellikle kurban genel manasıyla da her türlü ibadet biraz daha özel hac ibadetleri demektir. Yani benim Özel olarak kurban kesmem. Biraz daha genel olarak hac ibadetini yerine getirmem. Biraz daha genel olarak bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi hiçbir ortağı olmayan alemlerin Rabbi Allah için. Cenab-ı Allah hayatımızın hiçbir noktasında kendisine şirk koşulmasını kabul etmez. Ben bununla emrolundum. Ben müşriklerden değilim. Ben Müslümanların ilkiyim. Onun ortağı yoktur diyor. La şerikere. Bitti. O halde Bugün ümmetin en büyük günahı, ümmetin en büyük günahı İslam şeriatinden uzak bir hayat yaşamasıdır. Günah azabı celbeder. Ne kadar büyükse, kişinin dünyadaki de, ahiretteki de veya ümmetin azabı o kadar büyük olur. Günahın sebep olduğu azaptan kurtulmanın yolu istiğfardır. İstigfar ise fiili ve kavli olmak üzere iki türlü yapılır. Fakat ondan önce evvela kişinin Günahından haberdar olması, günah işlediğinin farkında varması, günah işlediğini bilip kabul etmesi gerekir. Çünkü biz günah olduğunu bilmediğimiz bir işten mağfiret dileyemeyiz, tövbe edemeyiz ki. Günah olduğunu bilmesen neyin tevbesini yapacaksın? Onun için ümmet olarak bizim en büyük günahımız Allah'ın dininden uzakta. Allah'ın şeriatinin dışında yaşamamızdır. Bu günahın farkına varacağız. Bu günahtan dolayı Allah'tan af ve mağfiret dileyeceğiz. Mağfiret dilemek, istiğfarda bulunmak, ameli ve kavli olmak üzere ikiye ayrılır dedik. Her vesileyle, her hatırladığımızda evvela, kûlen yani sözlü olarak estagfirullah min zenbi kaza şu günahımdan dolayı ya Rabbi ben senden mağfiret dilerim diyeceğiz. Ya Rabbi senin şeriatinin bana ve ümmete hakim olmadığının farkındayım. Bundan dolayı kendi adıma payıma Düşen günah neyse ondan dolayı senden mağfiret dilerim. Bunu her vesileyle tekrarlayıp hatırlayıp söylememiz lazım. Çünkü gerçekten ümmetin, Müslümanın, müminin en büyük günahı bu. Çünkü ne demek? Şeriatın askıda olması ne demek? Şeriatın yasakladığı her türlü günahın işlenebilmesi demek. Şeriatın emrettiği her bir emri yerine getirilmemesi demek. Bundan daha katverli günah olur mu? Maazallah. Böyle günahların toplamında pay sahibi olmak az bir şey midir? Kimse kendisini bu günahtan uzakta göremez, görememelidir. Bu günahımızın farkında olacağız. Bundan dolayı şuurlu ve gerçek pişmanlık duyan bir kalbiyle Allah'tan mağfiret dileyeceğiz. Bu kavli olan kısmıdır. Fakat kavlimizi tasdik edecek bir de amelimizin olması lazım. Sen her birimiz ümmete hakim olmayan Allah'ın şeriatının hükmetmesini bir adım daha yaklaştırmak için üzerimize neler düştüğünü düşündük mü? Bunun için neler yapabileceğimizin hesabını kitabını yaptık mı? Yapabildiklerimizin ne kadarını yaptık? Bu da fiili istiğfardır. Bu konuda sorumluluklarımızın farkına varıp bunların bilinciyle onları yerine getirmeye çalıştığımız takdirde İslam şeriatının ümmete tatbik edilmemesi şeklindeki o katmerli günahtan mağfiret dilemiş oluruz. Ve dediğim gibi günahlar dünyevi ve uhrevi bela ve musibetlerin sebebidir. Bunlardan kurtulmanın yolu da tevbe ve istiğfardan geçer. Dolayısıyla her birimiz ayrı ayrı ve toplu olarak ümmet olarak başımızdaki bu belaların geri çekilmesini istemekte samimi isek bizi bu hallere düşüren Allah'ın dininden, Allah'ın şeriatinden uzaklaşmanın, uzaklaşmaktan uzak kalmaktan kurtulmanın yollarını arayacağız. Yani tekrar Allah'ın dini ile kucaklaşan bir ümmet, tekrar Allah'ın dini ile buluşan bir ümmet, bir Müslüman, bir fert olmanın yollarını arayacağız. Ve bu şeriatın özü, hülasası az önce okuduğumuz ayet-i Tevhid, risalet ve yalnız Allah'a ibadet. Şeriat bundan ibarettir. Cenab-ı Allah'ın zatıyla, sıfatlarıyla, uluhiyetiyle, rububiyetiyle bir ve tek olduğuna sağlam bir şekilde iman Resullerini ve bu arada son Resul Muhammed aleyhissalatü vesselamı hidayet ile gönderen hakkı batıldan ayır dedici kitabı kerimini Furkan-ı Azimuşşan'ı ona indiren ve böylelikle ona Cenab-ı Allah'a nasıl ibadet edileceğini hangi amellerle hangi kurumların kurulmasıyla, hangi kurumların işletilmesiyle amel edileceğini anlatan bir Resul ve bu Resule tabi olmak. İslam ahkamının hayata tatbik edilmesinin ehemmiyetini anlatmak üzere Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sadece bir hadis-i şerif aktarmak için. Allah'ın hadlerinden yani işlenen suçlara öngördüğü cezalarından bir cezanın tatbik edilmesi insanlar için 40 gün sabahın güzel vakitlerinde yağmur yağdırılmasından daha hayırlı. kuraklık içerisinde suya hasret kalmış toprağa o yağmurun en faydalı olacağı zamanlardan birisi olan sabah vaktinde 40 gün yağmur yağdırılmasından daha hayırlıdır. Bir tek haddin uygulanması. Onun için Nuh Aleyhisselam kavmini Tevhide davet ederken, imana davet ederken gelin iman edin. Rabbiniz sizin üzerinize semayı sağanak sağanak yağmur yağdırarak sularıyla sizleri rahatlatsın, bolluğa kavuştursun diyor. Bunu maddeciler, materyalistler anlayamaz. laikler anlayamaz. İmanı doğru dürüst yerleşmemiş olanlar anlayamaz. Cenab-ı Allah dininin yaşanması ile kainat kanunları arasında böyle bir irtibat kurmuştur. Böyle bir irtibat kurmuştur. Hatta Allah size diyor bol bol çok çok evlat verir. Çünkü bir süre sonra o kavmin Erkekleri ve kadınları kısırlaşmıştı mu Aleyhisselam kavmi. Sebep küfür ve inkar. İman edin. O zaman Cenab-ı Allah yumdütkün bi emvalin ve banin diyor. Allah size mallar ve evlatlar verecek. Bahçeleriniz arasından ırmaklar akacak. Onun için ümmetin karşı karşıya kaldığı belaların sebeplerini öncelikli olarak Allah'ın dininden uzak yaşamasını da aramak lazım. Herkes yeniden bu dine, Müslümanım diyen herkes yeniden bu dine dönmek zorunda. Ümmet olarak biz bu kararı vermek zorundayız. Dünya karşımıza çıkacaktır. Bizlere zorluklar ve sıkıntılar çıkartacaktır. Fakat unutmayalım ki biz Allah'la beraber olursak Allah bizi yalnız bırakmayacaktır. Mesele burada. Allah da birisinin yanında mu kainat gelse onu mağlup edemez. Biz ne kadar Allah'la berabersek Allah da bizimle o kadar beraberdir. İn tansurku in tansurullaha yansurku Siz Allah'ın dinine yardımcı olursanız Allah da size yardım edecek. İn yansurkum allahu felâ gâlibelekum Allah size yardım edecek olursa hiç kimse sizi yenik düşüremez. Ümmet bu iman ile yeniden dirilmek ve Allah'ın dinine dönmek zorundadır. Risaleti ve tevhidi ve Cenab-ı Allah'a bir ve tek olarak ibadeti bu manasıyla kavramak zorundadır. Bundan sonraki ayet-i kerimelerde Cenab-ı Allah bir taraftan müşriklerin şirke dair inanç ve kanaatlerini çürütürken diğer taraftan Cenab-ı Allah'ın kudret ve azametini anlatan buyruklarla devam ediyor. Diyorlar ki: Ve kâlutta hazerrrahman veledâ subhâde bel ibâdüm mukremâ Müşrikler, Rahman olan Allah bir evlat edindi dediler. subhane o her türlü eksiklikten ve özellikle de burada mevzu bahis olan evlat edinmekten münezzehtir. Yücedir. Onun bir evlat edinmeye ihtiyacı yoktur. Bel-ibâd-un Aksine onların evlat diye Allah'a nispet ettikleri varlıkların başında gelen melekler, Allah'ın evlatları değil, kendilerine ikram olunmuş, lütufta bulunulmuş kullardır. La yesbikunehu bil kavl. Onlar, söyledikleri sözleriyle, onun önüne geçmezler. Onun önüne geçmezler. Ve hum bi emrihi Ve onlar onun emriyle amel ederler. Emrettiği gibi. Cenab-ı Allah burada adeta bize hani yalnız bana ibadet edin dedi ya, nasıl ibadet olunacağını veya ibadette kimlere benzeyeceğimizi, benzememiz gerektiğini, kimleri örnek almamız gerektiğini işaret ediyor. Ve ibadet neticesinde nasıl bir taltife mazhar olunacağını anlatıyor. Meleklerin Allah'ın huzurunda, Allah tarafından mükerrem kılınmış kullar olmalarının sebebi, ...melek olmaları değildir. Ona ibadet etmeleridir. Onun huzurunda... ...kemal derecesinde... ...edebe... ...riayet etmeleridir. لَا bil بِالْقَوْلِ Onlar... ...hiçbir sözde onun önüne... ...geçemezler, geçmezler. Yani... Cenab-ı Allah'ın iradesi emri dışında hiçbir şey yapmazlar. وَهُمْ بِاَمْرِهِ يَعْمَلُونَ Onlar onun emri gereğince amel ederler, iş yaparlar. Meleklerin bu itaatkarlığını Cenab-ı Allah bize örnek veriyor. Meleklerin Cenab-ı Allah'a karşı bu edeplerini Cenab-ı Allah bize Örnek gösteriyor. Onlara uyun diyor. Cenab-ı Allah da Kendi zatını şöyle nitelendiriyor. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ ve وَمَا خَلْفَهُمْ Onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Yani dünya hayatlarını da bilir. Ahiret hayatlarını da bilir. Veya geçmişte yaptıklarını da bilir gelecekte yapacaklarını da biliyor. Ve la yef'un illa limen irtada. Onlar onun razı gördüğü kimseler dışında kimseye de şefaat etmezler. Bazıları Kur'an'a dayandıklarını zannederek şefaat yok diyordu. Kur'an-ı Kerim'in reddettiği şefaat vardır. Kabul ettiği şefaat vardır. Reddettiği şefaat olmayacağını, söz konusu olmayacağını belirttiği şefaat müşriklerin ilah diye uydurdukları varlıkların kıyamet gününde Allah'ın huzurunda kendilerine şefaat edecekleri kanaati ile alakalıdır. Bu, bu şefaat kanaati İslam'da yoktur çünkü şirktir ve doludurmuştur. Dolayısıyla, ister istemez bunlar Müslüman olarak bizim yaramızdır. Bizim derdimiz kimselere bir şeyler göndermede bulunmak değildir. Hele sen gel, bizim dergaha Şeyh Efendi, seni alacak ta ölüm döşeğinde şeytana karşı seni müdafaa edecek imanlı ölmeni sağlayacak. Maazallah. Vallahi akaide aykırıdır. Her akaid kitabının ve risalesinde kitabında ve risalesinde şu ifade geçer. وَلَا نَجْزِمُ لِي أَحَدٍ بِي جَنَّةٍ وَلَا نَارٍ hiç kimse hakkında biz kesin olarak cennetliktir kesin olarak cehennemliktir diye katil hüküm vermeyiz diyor belmuhsinu zan sadece üst zan ederiz üst zanına layık olan kimseler hakkında yoksa kafir hakkında da hüsnü ederiz değil ona da kesin kafir gibi cehennemlik oldu demeyiz kafir biliyorduk bitti o kadar Hüsnü zannın da yani gerekçelerinin olması lazım. Ne kadar gerekçeyse o kadar hüsnü zannın E, ondan sonra münker vekir gelecek. Pü. Cevapları kolayca vereceksin. Niye? Çünkü bizim Efendimiz, Şeyh'imiz, Pir'imiz her neymişse senin yerine cevap verecek. Bahşed'e hesap gününde Peki Allah rızası için siz bütün bunları söylerken Kur'an'dan deliliniz olan bir ayet var mı? Resulullah aleyhissalatu Vesselam'dan gelmiş sahih doğru bir nakliniz var mı? Yoksa bu gaybe dair bilgileri nereden öğreniyorsunuz? Hz. Ömer radıyallahu anh'ın çok harika bir sözü var bu konuda. Diyor ki Ey insanlar şunu bilin ki Resulullah'ın vefatıyla birlikte vahiy de kapanmıştır. Vahiy bitmiştir. <gülüyor> Dolayısıyla biz her kimin bir hata yaptığını görürsek onu o hatadan dolayı sorgularız. Niyetini de Allah'a havale ederiz. Ben şu niyetle yaptım, bu niyetle yaptım, bu güzel kanaatle yaptım, onu dinlemeyiz diyor. Çünkü vahiy kapısı bitti. Senin bunu söyleyebilmen için, birileri hakkında, vahiyden başka bunu öğrenmene imkan olmadığına göre, vahiy alman lazım. Ve vahiy de, kapandığına göre, Nereden çıkarıyorsun? İnsanları siz İslam'a mı davet ediyorsunuz? Şirke, dalalete mi davet ediyorsunuz? Buna dikkat etmek lazım. Etrafımızdaki insanları mümkün olan en uygun lisanla, en hikmetli üslupla, Uyarmamız lazım. Bu konuda maalesef bid'atler, dalaletler, hurafeler haddi aşmıştır. Cenab-ı Allah bizleri her türlü dalalet ve fitneden muhafaza bulsun. de farklı şekilden yaklaşarak yani Şefat Uzma hadisini inkar ediyor. ve yani, işte oraya da geliyordum hocam. Doğru. Şimdi bu bir. Kur'an-ı Kerim'in reddettiği şefaat bu. Yani Allah'a ortak koşulan varlıklar ile alakalı şefaati Kur'an-ı Kerim reddediyor. Onların şefaati olmayacaktır. Öbür taraftan şefaat, hak olan şefaat ise İki taraflı bir rıza ile gerçekleşir. Yani bu rıza Allah tarafındandır. Allah bir, şefaat edecek olana şefaat etmesi için rıza gösterecek, izin verecek. İki, hakkında şefaatte bulunulacak olan kişi için rıza gösterecek, şefaat edilmesine izin verecek. Bu iki yönlü rıza, tahakkuk etmedikçe şefaat olmaz. Gelelim meşru, dinimizde mevzubahis olan şefaatlerin türlerine. Şefaat birden çok olacaktır. Çeşidi birden çoktur. Birisi bu hocamın hatırlattığı şefaati uzmadır en büyük şefaat daha önce belki başka vesilelerle zikrettik hatırlayanlarınız muhtemelen vardır bu mahşerde olacaktır mahşerde insanların hesapları görülmeden önce güneş insanlara oldukça yaklaşacak bir mızrak boyu kadar bir mesafe gibi kalacak. Herkes mahşerde tasavvur olunamayacak kadar büyük sıkıntılarla karşı karşıya bulunacak. Herkes günahına göre ter içerisinde kalacak. Bazıları muhtemelen peygamberlerdir bunlar. Birkaç peygamber diyecekler ki gelin Adem'e gidelim o atı insanlığın atasıdır ona Cenab-ı Allah'ın huzuruna şefaat etmesini söyleyelim ki Cenab-ı Allah insanları hesaba çeksin bu sıkıntıdan kurtulsunlar. Bunun üzerine kalkıp Adem Aleyhisselam'a gidiyorlar. Gidecekler daha doğrusu. Adem aleyhisselam diyecek ki, bu işin ehli ben değilim. Çünkü ben Rabbime karşı geldim, yemememi söylediği meyveden yedim veya ağaçtan yedim. Onun için siz Nuh'a gidin. O benden sonra gönderilen ilk rasuldur, nebi değil, rasuldur. Nebiler geldi çünkü. Nuh aleyhisselam onları diğer Musa aleyhisselam'a, Musa aleyhisselam onları e, pardon İbrahim aleyhisselam'a, İbrahim aleyhisselam onları e, Musa aleyhisselam'a derken İsa aleyhisselam, İsa aleyhisselam da peygamber esas her biri bir mazeret göstererek ben bunu yapamayacağım diyecek. İsa Aleyhisselam da onları Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a havale edecek. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bu benim işimdir diyecek Aleyhisselatü Vesselam. Ondan sonra diyor kalkıp gideceğim. Rabbimin arşı önünde secdeye kapanacağım. Şu anda hatırımda olmayan o zaman için Rabbimin bana ilham edeceği hamd ve tesbihlerle Cenabı Allah'a hamd edeceğim tesbihlerde bulunacağım Rabbimin dilediği kadar bu şekilde secdede kalacağım ondan sonra bana seslenilecek ey Muhammed kaldır başını söyle sözüne kulak verilecek şefaat et şefaatin kabul olunacak ben de Ya Rabbi kullarının hali sence malum diyeceğim. Onların hesabını gör diyeceğim. Cenab-ı Allah da işte bir günün sabahından kuşluk vaktine kadar olan bir süre zarfında bütün insanların hesabını görecek. Cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme gidecek. Bu şefaati uzmadır, En büyük şefaat. Bundan kafirler dahil faydalanacak. Heh, kafirler dahil faydalanacak. Fakat hesapların erken görülmesi için o kadar başka bir şey değil. Evet. Şimdi bundan sonra inşallah dersimizin kalan bölümünde bir aradan sonra devam ederiz inşallah.